Efendimiz döndü, dönünce Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a geldi müştükler. Sen dedi, bunu da mı kabul edeceksin dediler. Hadi her şeyi kabul ediyorsun, bunu da mı kabul edeceksin dediler. Efendimiz de onları yine bir çıkmaz sokağa soktu. Ona dedi, ötelerden dedi, haber gönderen dedi, onu ötelere alamaz mı dedi. Yani ne kadar mantıksız soru soruyorsunuz dedi. Ben, dedi, da ötelerden gelen haberleri kabulleniyorum, dedi. Onu, da ötelerden o haberleri gönderen, dedi, Cebrail'i gönderen, dedi, onun yanına alamaz mı, dedi. Bu onun için ne kadar basit bir şey, dedi. Onun üzerine Ebubekir Efendimiz'e sıddık lakabı verilmiş oldu, en doğru. Zirve doğru. Bunun üzerine yeni müşrikler, sen rüya gördün, dediler sen rüya gördün sen rüyanı mı bize anlatıyorsun o zaman dediler sana bir soru soralım sen bir Kudüs'ü bize Beyt-i anlat dediler Efendimiz buyuruyor ki sanki diyor, benim de diyor, önüme getirir her sordukları soruya karşılık sordukları sorunun cevabı gözüme önüne getiriliyordu kapılarını sayıyordum ne sorarlarsa sayıyordum hepsini ondan sonra dediler ki yolda ne gördün dediler kervan gördüm dedik. O zaman kervandan haber verdiler. Efendimiz kervanı bütün teferruatla bildirdi. Ne zaman gelecek bu kervan dediler. Güneşin doğmasıyla girer dedi Efendimiz. Enlihat kervanı gördüler. İmanı olan iman etti. Kalbi nefsine ram olanlar, zimdana dönenler de bu apaçık bir büyüdür dediler. Yine Efendimiz bu miraçta gördüğü bazı hadiseleri naklediyor bir topluluk gördüm buyuruyor dudakları deve dudağı gibi idi iri bazı memurlar geliyorlar onların dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlardı ve bu taşlar onların makatlarından çıkıyordu ey Cibril bunlar kimdir dedim Cibril de yetimlerin mallarını yenlerdir buyurdu sonra bir topluluk gördüm derilerinden sırımlar kesiliyordu ve ağızlarına tıkılıyordu. Yediğiniz gibi yiyin diyorlardı. Bunların kim olduğunu sordum. Bunlar o dedikocular, fitneciler. İnsanların etlerini yiyenler. Hucurat Suresinde Cenab-ı Hak, kardeşinizin eti yemeyse girerken gelmez mi buyuruyor dedikodu için. Sonra sövmek ile ırz ve namuslarına saldırırlar bunlar buyurdu. Yani ırz ve namuslara saldıran iftira atanlar. Yine efendim bir topluluk gördüm. Bunlar önlerinde en güzel kebaplar olduğu halde onları bırakıp ötedeki leşlere saldırıp yemeği içindelerdi. Bunlar kimdir dedim. Bunlar helal kıldığımızı bırakıp harama giden zinakarlardır dedi melek. Sonra karınları evler gibi çişmiş insanlar gördüm. Firavun aileleri üzerinde bulunuyorlardı. Firavun aileleri sabah ve akşam ateş atıldırken Bunların üzerlerine basıyorlar. Bunları fırlıyorlardır. Fırlayınca her birinin karnının ağır basmasıyla düşüyorlar. Bunun üzerine firavun aileleri de bunları çiğneyerek geçiyordu. Bunların kim olduğunu sorumluluğunda, bunlar ribacılardır, riba yapanlardır. Onların misali, kendisini şeytana çarpmış olan kimse gibidir, dedi. Sonra bir takım kadınlar gördüm. Bunlar göğüslerinden asılmış bir takım kadınlar da baş aşağı ayaklarından asılmış gördüm. Bunlar kim olduğunu sorduğumda, bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır dendi. Yine Miraç'tan bize naklonla bir hadise daha var. Orada mazi, muzariye hal birleşiyor. Yani zaman ortadan kalkıyor, mekan da ortadan kalkıyor. Ve zaman demeken mekan intibaları mahlukata aitti. Cenab-ı Efendimiz'i kaldırıyor. Efendimiz orada maziye ait, ezel'e ait, kaderi yazan, kaderi külli yazan kalemin gıcırtılarını duyuyordum buyuruyor. Tabi bu nasıl kalem, nasıl gıcırtı, keyfiyeti bizce mesul. Ondan sonra istikbali ait Abdurrahman'ı gördüm buyuruyor. Abdurrahman'ın affı. Daha o zaman Abdurrahman'ın Afsa sağ. bu hizmetten bir buçuk seneler. Abdurrahman'ın vefatı Hazreti Osman radiyallahu anh sonuna doğru. Orada Abdurrahman'ı gördüm buyuruyordu. Şömelerek geliyordu. Çocukların poposu üzerinde yürüdüğü gibi fakirlerin ortasında geliyordu. Beni gönlü çok sevindi. Ya Resulallah dedi. Başımdan öyle haller geçti ki sanki seni bir daha göremeyeceğimi zannetti Ve sevindi. Ve o şekilde cennete geliyordu fakirlerin arasında. Malumunuz Abdurrahman ibnül'i af aşerimi beşer ederler. Mekke mükerremi eden, Medine müteşebbihi hiçbir şey yoktu. Efendimiz onu kardeş yaptı, kardeş yaptı. En sayede işte malım gel al dedi. O da dedi ki malın sana mübarek olsun, Allah malına bereket versin. Sen bana çarşının yolunu göster dedi. Müstani kaldı. Cenab-ı Hak da ona öyle bir servet verdi ki sanki elime bir kum alsam altın hale geliyordu buyuruyor. Ve çok zenginledi affı rahmanı Seneler sonra, belki Efendinin vefatından sonra bilemiyoruz, bu hadise duydu Abdurrahman'ın ünlü af. Ayşe validemize geldi. Ya Ayşe dedi, Miraç'ta dedi, Allah Resulü beni gördüğünü söylüyorlar. Doğru mu dedi? Doğru dedi. Sen dedi Resulullah şöyle şöyle gittiğini tarif etti dedi. O zaman Şam'dan büyük bir kervanı gelmişti. O kervanı bütün Medine'de infak ediyor. Bellası bu da gösteriyor ki, <Sessizlik> sümmeletus elinle yömüğünüzün anlayın. Cenab-ı Hak her birimize ne kadar nimet verdi? Maldan ne nimet verdi? Akıldan ne nimet verdi? Vücut gücünden ne nimet verdi? Uzuvlardan ne nimet verdi? Gözümüzden, dilimizden vesaire. Ve sümmeletus elinle yömüğünüzün anlayın. O gün Allah'ın verdiği nimetlerden sorulacağız. Yine bu Miraç'ta İmam Gazali Hazretleri namazdaki bu tehiyyatı ve bu muhabbet akışına dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak bir tazimde bulunuyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Her türlü tazim, ihtiram, güzelden, hamd, sena, salavat, kavli ve bunları ilahi fiili, mali ibadetler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya e aittir. Bir senada bulunuyor. Bu mübarek sözler Cenab-ı Hakk'ın miraçta. benim ey Resulüm ifadesinden sonra Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'nin kalbi fakire ilham ettiği ifadeler olmuş oluyor. İkinci cümle olarak Cenab-ı Hak da "Es-selamu aleyke ey Yuhanna bi rahmetullah ve, ve berekatuh" buyuruyor. Aynı bir buyuruyor Cenab-ı Hak dünya ve ahirette selam Allah'ın rahmet ve bereketin senin üzerine olsun. Bu da Cenab-ı Hakk'ın efendimiz e olan iltifat oluyor. Ben yani hangi peygamberin ümmetiyiz? Ey bu hususi selam ve hususi bir takdim efendimize. Cenab-ı Hak de bize her namazda tekrarlattırıyor. 3. cümle olarak Cenab-ı Hak burada ümmetinin salihlerini de dahile eğiliyor. Ne kadar bir merhametli peygamberimiz var, vefakar peygamberimiz var. Esselamu aleyna ve alai ibadillah salihin. Selam bizim üzerimize ve salih kulları üzerine olsun ifadesi. Ondan sonra arkadan kelime-i tevhid geliyor. Eşeden la ilahe illallah ve eşedenne Muhammeden abduhu ve resulluhu Burada ilk cümle tevhid geliyor. Cenab-ı Hakk'ın dışındakilerini kalpten boşaltmak onun muhabbetin üzerine hiçbir şey bir muhabbet kurmamak kalpte ilah peydah etmemek illallah kalbi yanlı Cenab-ı doldurabilmek. Tevhid ikinci olarak da abduhu kulluk geliyor Tevhidle kulluğun mezci olması lazım. Kulluğumuz kadar biz tevhidin şumuli içine girebiliriz. Resullük, abduhur ve Resulü, Resullük ondan sonra geliyor. Demek ki Resullük de abdiyetin içinde, abdiyetin bir zirve merhalesi oluyor. Demek ki güzel bir kul olabilmek ve kelime-i tevhidin içinde mesut bir hayat yaşayabilmek, ruhani bir hayat yaşayabilmek. İşte namaz müminin miracıdır buyuruluyor. Demek ki bu ettehiyyatü'yü ve diğer rekatları büyük bir ruhaniyet içinde ifa etmemiz ve bu şekilde kıldığımız namazlar bizim miracımızı göstermiş oluyor. Yine Sidre-i Münteha'da Efendimiz buyuruluyor. Burada dört nehir vardı diyor. İkisi batini nehir, ikisi de zahiri nehir. Bunlar nedir ey Cibril diye sordu. Hz. Cibril, şu iki batınî nehir, cennetin iki nehridir. Zahiri olanlardan biri Nil, diğeri de Fırat'tır diyor. Hadis şarikleri, bu Nil nehrine testis yıkılacak ve buraya tevhid yayılacak, risalet yayılacak. Fırat'ı ise Pers imparatorluğu ateşperestlik kalkacak, orada tevhidle mamur olacak diye bildiriyorlar. Diğer bir şeyde Üsâmi bin Zeyd rivayet ediyor. Miras sırasında cennetin kapısında durup içeri baktım buyuruyor efendimiz. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunu yoksullar olduğunu gördüm. Çünkü hesapları az. Dünyada imkan sahiplerine ateşe gitmeye emir olunmuş. Yani imkan sahibi olup da bunları Allah yolunda kullanmayanlara, israf edenlere, cimrilik edenlere açıklarsak bunların ateşe gitmeye emir olunmuşlardı Geriye kalanlar da mahpus idiler. Bekliyorlardı. Cehennemin kapısında durdum. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunda kadınlardı. Buyurluyor. Ve bu kadınların da sahip olduğu aceleci ve heyecanlı fıtratları sebebiyle gördükleri iyiliklere çokça nankörlük etmeleri ve yaptıkları iyilikleri başa kalkmaları sebebiyledir. Ve peygamber onların cehenneme düşmemeleri için ikaz buyurmuştur. Yani burada çok ibretli bir şey var. Allah'ın verdiği mal, Allah'ın bir nimeti ve bu malı nasıl kullanır, nerede kullanacağız? Bir rivayet Süleyman Aleyhisselam dahi mal, mülkü, saltanat büyük olduğu için o da diğer peygamberlerinden sonra gireceğine dair bir rivayet var. Yine burada efendim Mirat gelince, cennetin kapısı üzerine şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka on misliyle mükafatlandırılacaktır. Ödünç para 18 sekiz misliyle mükafatlandırılacaktır. Ben A gibinin ödünç verilen şey ne sebeple sadakadan daha üstün oluyor diye sordum. O da cevaben çünkü dedi. Sadaka alan dedi yanında para olduğu halde de sadaka ister dedi. Ödünç isteyen ise dedi yanında bir imkanı olmadığı için ister buyurdu. Yine burada bir fedakarlı bildiriliyor. Bu Firavun'un kızının bir berberi vardı, Maşita Hatun. Bu Firavun'un kızlarının saçlarını tarardı keserdi düzeltirdi rivayete göre bir gün saçlarını yaparken la ilahe illallah diyor ve Musa selam tasdik ediyor kızı da hemen gidiyor babasına bildiriyor babası da diyor ki sen bana Firavun ihanet ettin diyor ve iki çocuğunu ya bundan vazgeç diyor bana dön diyor sihirbazları yapılanın ayrı bir şeyini yapıyor ve bu iki çocuğunu sırayla ateşe atıyor Fırına atıyor. Burada Übey dini diye radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miras gezisinde çok hoş bir koku hissetti. Ey Cibril bu koku nedir diye sordu. O da bu maşita yani berber kadının iki oğlunun ve kocasının kabirlerinin kokusudur buyurdu. Cenab-ı Hak öyle bir demek kendisi için ...yapılan fedakarlıklara o kadar bir mükafat ihsan ediyor ki, bunların o kabirlerinin kokusu Peygamber Efendimiz'e miraçta koklatılıyor. Onun için Efendimiz'e olan bağlılığı, yakınlığı arttırabilmek, Cenab-ı olan olan vuslatı üzerine bir mesafe alabilmek.